1547, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Ebu Ümam'e kısa ve öz bir zikir öğretmeleri. Evet, Ebu Ümam şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün dudaklarımı kıpırdattığımı görerek, ey Ebu Ümam, dudaklarının niçin kıpırdatıyorsun? diye sordular. Ey Allah'ın Rasulü, Allah'ı zikrediyorum, dedim. Bunun üzerine, sana gece gündüz yaptığın zikirlerden daha faziletli ve sevabı daha çok olan bir şey söyleyeyim mi? dediler. Evet, ey Allah'ın Rasulü, dediğimde de şöyle buyurdular sana öğreteceğim şu kelimeleri söyle Ssübhan ilahi adede mahalak Sübhan illahim mahalak Sübhan ilahi adede mafilar Sübhanillahim ile mafilardi ve Sema Sübhan ilahi adede masa kitabe sübhan illahim ile masa kitabe sübhan İilahi adedeküllli şey Sübhanülillahim mille ekülli şey Elhamdülillahi adede mahalak Velhamdülillahi ile Ma'halak, Velhamdülillahi adede mafilardi ve Semabelhamdül illahim ile mafilardi ve semavelhamdülil İllahi adede ma hasa kitabe velhamdülillahi mille ma hasa kitabe velhamdülillahi adede külli şey velhamdülillahi mille külli şey Allah Teala'yı yaratmış olduğu nesneler adedince ve yaratmış olduklarının dolusu kadar tenzih eder yüceltirim onu yeryüzünde bulunanların sayısınca ve gökte ve yerde bulunan şeylerin dolusunca yüceltir ve tenzih ederim Allah'ı kitabının içermiş olduğu şeyler sayısınca ve bunların dolusunca yüceltir ve ortaktan tenzih ederim onu var olan her şey şey adedince ve bütün bunların dolusunca tenzih eder, yüceltirim, Allah Teala'ya yaratmış olduğu nesneler adedince ve yaratmış olduklarının dolusunca hamd derim. ona yeryüzünde bulunanların sayısınca ve gökte ve yerde bulunan şeylerin dolusunca hamd derim. Allah'a, kitabının içermiş olduğu şeyler sayısınca ve bunların dolusunca hamd derim. ona, var olan her şey adedince ve bütün bunların dolusunca hamd ederim.